1790, numaralı konu, Ebu Derda'nın nasihatleri, evet, Ebu Derda şöyle buyurmuştur, siz hayırlarınızı sevdiğiniz ve hakkınızda verilen hak hükümleri kabul ettiğiniz sürece hayırdasınız demektir, biliniz ki hakkı kabul eden kişi onunla amel etmiş gibidir, Ebu Derda şöyle buyurmuştur, insanlara sorumlu tutulmadıkları şeyleri yüklemeye kalkmayınız, onları Rabbeyleri namına hesaba çekmeyiniz, ey oğlu sen yalnızca kendi nefsine ve ameline bak, çünkü başkalarının işlerine araştıran kişi uzun sureli üzüntülere ve asla dinmeyen bir öfkeye duçar olur. Ebu Derda şöyle buyurmuştur, Allah Teala'ya, sanki kendisini görüyormuş gibi ibadet ediniz, nefislerinizi ölülerden sayınız, unutmayınız ki geçiminizi temin eden az bir şey sizi meşgul edip gaflete düşürecek çok maldan daha hayırlıdır, biliniz ki doğruluk ve iyilik hiçbir zaman çürümez, silinmez, günahsa asla unutulmaz. Ebu Derda şöyle buyurmuştur, hayır mal ve evladının çok olması demek değildir. Değildir. Hayır ilminin artması ve Allah Teala'ya ibadette diğer insanlarla yarışmandır, iyilik yaptığında Allah'a hamd edip, kötülük yaptığında ise ondan bağışlanma dilemendir. Ebu Derda şöyle buyurmuştur, mümin, haberi olmadığı halde müminlerin kalben kendisine buz etmelerinden sakınsın, bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kul tenhalarda ve yalnız başına kaldığında Allah'a isyan ederse, Allah Teala da haberi olmadığı halde müminlerin kalbine onun buzunu atar. Ebu Derda şöyle şöyle buyurmuştur, İmanın zirvesi Allah'ın hükmüne karşı sabır ve kadere rıza göstermektir, ihlaslı ve samimi olarak tevekkül edip Allah'a tam manasıyla teslim olmaktır. Ebu Derda şöyle buyurmuştur, Dünya malını biriktirmeye çok düşkün olup ağzını deliler gibi açan, sahip olduklarını görmeyip de başkalarının ellerindeki gören kimselerin vay haline, bu kişi, eğer mümin olsaydı gecesini gündüzüne katarak çalışacaktı, ağır bir hesaptan ve korkunç bir azaptan dolayı vay onun başına gel. Geleceklere, Ebu Derda bir keresinde şöyle buyurmuştur, Ey Şam halkı, tüketemeyeceğiniz şeyleri biriktirmeye, içerisinde oturamayacağınız binalar inşa etmeye, ulaşamayacağınız emeller peşinde koşmaya utanmıyor musunuz, sizden öncekiler de habire mal yığıyorlar, uzun emeller peşinde koşup sağlam binalar inşa ediyorlardı, ama ne oldu, sonunda helak oldular, besledikleri emel ve ümitleri yıkıldı, o sağlam binaları virane haline geldi, bildiğiniz gibi At Kavmi Aden ile umman arasındaydı, arasını mal ve evlatlarıyla doldurmuşlardı. Peki söyleyin bakalım bugün içinizden kim onların mirasını benden 2 dirheme satın alır? Ebu Derda şöyle buyurmuştur: Ey mal sahipleri, kendisine karşı sizinle bizim aramızda hiçbir farkın kalmayacağı gün gelmeden önce kendinizi mallarınızla serinletiniz. Ebu Derda daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Ey insanlar, sizler için sizi gaflete düşürecek nimetteki gizli şehvetten korkuyorum. Bu da tıka basa yeyip karnınızı doyur dunuz halde ilimce aç olduğunuz zamandır. En hayırlınız arkadaşına gel ölmeden önce oruç tutalım, en kötünüz de arkadaşlarına gelin ölmeden önce yiyip içelim ve eğlenelim diyen kişidir. Ebu Derda bina yapan bazı insanlara rastladığında siz Allah Teala'nın harap etmek istediği dünyayı imara ve yenilemeye çalışıyorsunuz ama biliniz ki sonunda onun dediği olacaktır. Yolu viranelere düştüğünde ise ey harabeler harabesi hani daha önceki sahiplerin buyurmuştur.